Pakistanlı Annenin Göz Yaşartan Fedakarlığı Meydandaki muhteşem mitinge, kucağındaki yeni doğmuş bebeğiyle iştirak eden bir anne, yeni dul kalmış ve verecek bir şey de olmadığından eziklik içerisinde koranmaktadır. Fakat birden hızlı ve emin adımlarla uzaklaşır oradan. Nihayetinde zengin bir efendinin konağının önünde durur, kapıyı çalar ve efendiyle görüşmek istediğini söyler hizmetkarlara. Dilenci olduğunu düşünerek almak istemezler bu kadını. Fakat ısrar eder kadın. Ve çıkarırlar zengin efendinin karşısına. Efendi sorar ne istiyorsun diye. Cevap verir kadın. Bebeğimi sana satmak istiyorum. Bu devirde hizmetçi olabilecek küçük yaşta çocuklar satılmaktadır. Fakat bu yeni doğmuş bir bebektir. Hangi anne canından çok sevdiği yavrusunu ve hangi sebeple satmak istemektedir? Zengin efendi sorar ama cevap alamaz kadından. Merak eden efendi çocuğu alır, parayı verir kadına ve takip etmelerini emreder hizmetkarlarına. Lahor'daki mintik meydanına kadar takip ederler kadını. Çocuğunu satarak elde ettiği parayı kuruşuna kadar meydandaki sergiye bırakır kadın. Hizmetkarlar efendiye anlatırlar olayı. Şaşkınlık içerisinde kalan efendi bulup getirin o kadını der. Bulur huzuruna getirirler kadını. Efendi sen söylemedin ama... Ben seni takip ettirdim ve paranı Çanakkale'ye gönderilmek üzere bağışladığını öğrendim. Bunun niçin yaptığını bana anlatmak zorundasın der. İngiliz'e köle olacağına size hizmetkar olsun. Kadın efendiye dönerek işte İslam kadını bu dedirtecek ve oradakileri yüreğinden vuracak sözleri söyler. Şimdi sen diyorsun ki Çanakkale'ye gönderilecek bir silah için koklamaya doyamadığın yavrunu niye sattın öyle mi? Osmanlı zayıf düştüğünden beridir. Yanı başımıza kadar gelen İngilizlerin yaptığı zulümler ortada. Bugün Muhammed İkbal dedi ki eğer Osmanlı'nın son kalesi olan Çanakkale'de geçilirse hilafet kalmaz ve iyi bilin ki sıra... Sizdedir. Eğer İngiliz buraya da gelir namusumuza el uzanır bayrak iner vatan toprağı düşmanın pis çizmeleri altında çiğnelirse çocuğum olsa ne olur olmasa ne olur İşte bu yüzden hiç tereddüt etmeden sattım yavrumu İngilizlere köle olacağına size hizmetkar olsun. Anadolu kadınından farklı düşünmeyen bu Pakistanlı kadının duyarlılığından çok etkilenen zengin efendi dersine alır. Bu sözler üzerine hizmetkarlarına derhal çocuğu kadına geri vermelerini emreder. Ardından yüklü bir miktar daha parayı miting meydanına gönderir.